Ey Tanrı'nın intikamı Gözlerimin gördüklerini okuyanlar Kim bilir nasıl bir korkuya Kaptıracaklar kendilerini Sürüyle çıplak ruh gördüm Acı acı ağlıyorlardı Her birine ayrı ayrı yasalar uygulanıyordu Sanki kimisi yere uzanmış Yatmıştı kimisi Dertop olmuş çömelmişti Durmadan yürüyenler de vardı Çevrede dolaşanlar daha kalabalıktı Acılar içinde uzanmış olanlar Azdı ama başı çekiyorlardı Yakınmada rüzgarsız gün Dağlarda Lapa Lapa Yağan Kar Gibi Ateş Taneleri Düşüyordu Kumların Üzerine Hani Hindistan'ın Sıcak Bölgelerinde Ordusunun Üstüne Yağan Alevlerin Sönmeden Yere indiğini Görünce Yalnız kalan kor daha çabuk söner diye İskender toprağı çeyinetmeye karar vermişti ya askerlerine. Bu sonsuz ateşte böyle iniyordu işte. Kumlar çakmak taşıyla tutuşmuş gibi yanıyor. Çekilen acı bir kat daha artıyordu. Çaresiz eller durmadan çırpınıyordu. Bir oyana, bir buyana gidiyordu. Düşen yeni korlardan korunmak için Söze başladım. Kapının önünde karşımıza çıkan inatçı iblisler dışında her engeli alt eden usta, yangına aldırmayan, yağanlardan korkmayan, şu iri yarı, ters bakışlı kaba saba adam da kim söyler misin bana? Adam rehberime kimliği konusunda soru sorduğumu anlayınca bağırdı. Yaşarken nasılsam öyleyim sonra da. Öfkelenen Jüpiter son günümde bana attığı keskin yıldırımı elinden aldığı demirciyi yorsa da... Mongibello da kapkara ocaklarda sırayla başkalarını da yorsa yetiş iyi yürekli vulkanus yetiş diye bağırarak var gücüyle bana saldırdığı Pilegra savaşında yaptığı gibi süremeyecek yine de benden öç almanın keyfini rehberim öyle bir kükredi ki bunun üzerine hiç böyle yüksek duymamıştım sesini. Ey Kapaneus eksilmeyen kurumun sana en büyük ceza kudurmuşluğun dışında hiçbir işkence veremez aynı acıyı öfkene sonra bana döndü daha sakin bir yüzle dedi ki tebaiyi kuşatan yedi kraldan biriydi tanrıyı küçümserdi. Hala küçümsediği belli. Ama dediğim gibi öfkesi güzel bir süs gibi yakışıyor göğsüne. Peşimden gel şimdi. Kızgın kuma basma yine ayaklarını. Hep ormandan yana tut onları. Konuşmadan geldiğimiz bir yerde küçük bir akarsu taşıyordu ormanın dışına. Bugün bile ürpertir beni kızıl suları. Su bul... Su... Uli kandan çıktıktan sonra günahkar kadınların paylaştıkları ırmak gibi süzülüyordu kumların arasında. Yatağı, yamaçları taşlarla kaplıydı. Böyle taşlıydı iki yakası da. Hemen anladım, geçit burasıydı. Girişi herkese açık kapıdan içeri girdik. Gireli, sana gösterdiğim şeyler içinde, gözlerin alevleri kendi üstünde sonduran bu akarsu değerinde hiçbir şey görmedi. Rehberim bunları dedi. Söyledikleriyle uyandırdığı merakı gidermesini istedim ben de. Denizin orta yerinde düşkün bir ülke vardır dedi. Girit'tir adı. Kralı başındayken altın çağını yaşardı. Bir dağ bulunur burada. İda Dağı adı. Mutluydu bir zamanlar. Ağacı suyu boldu. Eskiyen her nesne gibi şimdi unutuldu vaktiyle rea güvenli diye beşik yapmıştı burayı oğluna iyi gizlemek için onu ağlayınca çocuk dağda çığlıklar arttırırdı dağın içinde dimdik durur bir yaşlı dimyata dönüktür sırtı romaya bakar aynaya bakar gibi ince altından yapılmıştır başı saf gümüşten göğsü kolları bakırdandır kalçalara inen kesimi en iyi demirden oradan aşağısı, pişmiş toprak tandır bir tek sağ ayağı, öbür ayağından çok bu ayağına dayanır. Altın başın dışında bir delik vardır. Her bölümde, buralardan akan gözyaşları birikip oyar bu mağarayı. Kayalardan atlayıp vadeye inen gözyaşları, Akeron, Styx. Bilegaton ırmaklarını oluşturur. Sonra dar bir kanalda aşağıya akar. Daha aşağıya inemeyince koktuğusu oluşturur. Kendin göreceksin bu bataklığı. Söz etmek istemiyorum burada. Karşımızdaki bu akarsu, dedim ona, dediğin gibi dünyamızdan geliyorsa, niçin ve burada çıkıyor karşımıza, bildiğin gibi burası yuvarlak, dedi bana, çok uzun bir yol açmış olsan da, hep soldan ine ine, dairenin her yerinin dolaşmadığın daha, karşımıza yeni bir şey çıktığında, şaşkınlığa yer verme yüzünde, yine ben, ne tarafta kaldı usta, plegetonla lete, birinden söz etmedin birini bu yağmurun oluşturduğunu söyledin sorularını seviyorum için rahat etsin diye yanıt verdi ama kızıl suyun kaynaması ilk soruna yanıt olmalıydı leteyi göreceksin ama bu uçurumun dışında onun sularında yıkanır ruhlar pişmanlık getirip de günahları barışlanınca Şunları dedi sonra bu ormandan ayrılmanın sırası geldi. Peşimden yürüşümde yanmamış kıyılar geçit veriyor. Buraya düşen her ateş hemen sönüyor. 15. kanto Taş kıyılardan birinde gidiyorduk şimdi ırmaktan yükselen buhar gölge oluşturuyordu suyu da kıyıyı da ateşten koruyordu dalgalardan korkan filamanların Visant Eleburges arasında denizi durdurmak için yaptıkları setler gibi karantena yayı sıcak basmadan Padovalıların kentlerini, şatolarını korumak amacıyla Birenta boyunca yaptıkları gibi engeller vardı burada da. Ne var ki? Kim olduğu bilinmeyen usta ne yüksek ne de enli tutmuştu bu engelleri. Ormandan oldukça uzaklaşmıştık. Geriye dönüp baksam bile nerede olduğunu göremezdim artık. ''Bir sürü ruhla karşılaştık bu sırada, kıyı boyunca ilerliyorlardı, görünce bizi, her biri bize baktı, yeni doğmuş ay ışığında, ay ışığında karşılaşanların baktıkları gibi, göz kırptılar bize doğru, iğne deliğine iplik geçiren yaşlı terziler gibi.'' Topluluk böyle bakarken bize, içlerinden biri tanıdı beni, eteğimi çekip, ''Olacak şey değil.'' dedi. Bana doğru uzatırken elini, yanmış yüzüne diktim gözlerimi. Öyle dikkatle baktım ki, yanık yüz onu tanımamı engelleyemedi. Yanıt verdim, yüzüne uzatarak elimi. ''Ser Brunetto, buradasınız demek ki.'' Yanıt verdi, ''Oğul, kızmazsın değil mi? Brunetto Latino, arkadaşlarından ayrılıp da bir süre seninle birlikte geri dönerse.'' Dedim ki, olanca içtenliğimle evet derim. İsterseniz yanınızda bile oturabilirim. Birlikte olduğum kişi karşı çıkmazsa... ''Oğul'' dedi. ''Bu sürüdeki biri bir an duraklayacak olursa yüz yıl boyunca korunmasız yatar yağın ateş altında. Sen yürü, bir süre eşlik edeyim sana. Daha sonra yetişirim.'' Sonsuz cezalarına ağlayarak yürüyen arkadaşlarıma... Yoldan inip onun yanına gitmeyi göze alamıyordum. Saygıyla yürüyen biri gibi başımı öne eğmiş gidiyordum. Söze girdi. Hangi rastlantı, hangi yazgı ölmeden önce seni buralara attı? Kim oluyor sana yolu gösteren kişi? Dedim ki, mutlu yaşam sürerken yeryüzünde, yaşım olgunlaşmadan önce yolumu yitirdim bir vadide. Daha dün sabah sırtımı döndüm o vadiye. Orada karşıma çıktı yanımdaki kişi. Bu yoldan evime götürüyor beni. Dedi ki, yaşarken öğrendiklerim doğruysa doğru limana varırsın mutlaka yıldızını izleyince. Çok erken ölmüş olmasaydım, Tanrı'nın sana ilgisini görünce çabana destek verirdim ben de. Ama vaktiyle fiyazul eden inen, yüreği hala taş gibi, değer bilmez, kötü niyetli bu halk sana düşman kesilecektir. iyi davranışların nedeniyle haksız da sayılmazlar. Çünkü ballı incir meyve vermez acı ve içinde. Köre çıkmıştır adları eski ünleri nedeniyle kurumlu kıskançtırlar üstelik de cimri dikkat et huyları etkilemesin seni talih sana öyle onurlar hazırlıyor ki iki tarafta seni kıskanacak ama ot keçinin yanında olmayacak fiyazole hayvanları varsın birbirleriyle didişsinler Gübrelerinin içinde günün birinde bir çiçek açarsa o çiçeğe ellemesinler. Çünkü kötülükler gelip de yerleştiğinde orada kalan Romalıların kutsal tohumuna o çiçek can verecek bir kez daha. Dualarım kabul edilseydi diye yanıt verdim. İnsan yaşamının dışına sürülmemiş olurdunuz daha. Yeryüzünde sırası geldikçe insanın nasıl ölümsüzlüğe erişebileceğini sevecen bir baba gibi öğreten yüzünüz belleğimde kazılı ve üzmekte beni şimdi. Öyle borçluyum ki size yaşadığım sürece gönül borcumu sözlerimle duyuracağım herkese. Aklıma yazdım, geleceğimle ilgili dediklerinizi, varabilirsem yanına eğer, bir kadına yorumlatacağım başka sözlerle birlikte. Yalnız şunu iyi bilmenizi isterim ki, hazırım yemeğe feleğin sillesini bile, tek isteğim içimin rahat etmesi. İlk kez kulağıma gelmiyor böyle bir öngörü, felek istediği gibi çevirsin çemberini, istediği gibi savursun çapasını köylü. Usam bunun üzerine sağa döndü bana baktı şunları dedi Dinlemesini bilen anlamayı da bilmeli bu arada Serbunetto ile konuşa konuşa yürüyorduk. Arkadaşlarının içinde en ünlü, en önemli kişilerin kimler olduklarını sordum ona. Dedi ki, bir bölümünü tanımak doğru olur. Hepsinden söz etmek ise yanlış olur. Zaman yetmez bunca adı saymaya. Özetle şunu bil ki, din adamları büyük yazarlar, ünlü kişiler, hepsi yeryüzünde işledikleri günah hep aynı. Piriscianus ile Francesco de Acaurso da bunlarla birlikte. Sofuların sofusunca Arno'dan Baciglione'ye gönderilince gergin sinirlerini orada bırakanı da görebilirsin. Eğer içinde böyle aşağılık bir istek varsa, çok şey söylemek isterim daha ama uzun süre yürüyüp konuşamam. Ötelerde bir kum bulutunun yükseldiğini görüyorum. Bir arada olamam yeni gelenlerle, sana emanet ediyorum hazinemi, hala onda yaşıyorum ben, başka bir şey sorayım deme. Sonra geri döndü. Tıpkı Verona'da yeşil bayrak peşinde koşanlar gibi. yetirenlere değil, birinci gelenleri çağrıştırıyordu gidişi. On altıncı kanto Öbür daireye akan suyun çıkardığı arı kovanı uğultusu gibi seslerin işitildiği yere gelmiştim ki işkence sahanı altında ilerleyen bir kalabalığı üç gölge koşarak terk etti. Her biri bağırıyordu üstümüze gelirken bekle bizi karışık ülkemizden geldiği giydiği giysiden belli kişi ne yazık ki vücutlarını alevlerin yol açtığı kimisi eski kimisi yeni yaralar sarmıştı aklıma geldikçe içimsizler bugün de durdu ustam bu sesleri işitince yüzünü yüzüme döndü biraz bekle dedi saygılı davranalım gelenlere bu yörenin yapısı ateş yağdırmasıydı. Acele etmek böyle onlardan çok sana yaraşırdı. Biz durunca yakınmaya koyuldular eskisi gibi. Yanımıza gelince el ele tutuşup bir halka oluşturdular. Güreş tutmadan önce elleriyle hasmanın neresini tutabileceğini hesap eden yağlanmış çıplak güreşçiler gibi birlikte dönerken her biri yüzünü benden yana çeviriyordu. Ve boyunları ayaklarından ters yöne dönüyordu. Kumlarla kaplı bu yörenin iğrençliği yanlığıyla yüzlerimiz, soyulmuş derilerimiz bizi ve isteklerimizi küçümsetmiyorsa sana dedi üçlerinden biri. Sen ki canlı ayaklarında rahatça dolaşıyorsun cehennemde ruhun ünümüzden etkilensin de bağışla bize kimliğini peşinden gittiğimi gördüğün şu kişi çıplak derisi soyulmuş da olsa şimdi konumu sandığından da yüksekti iyi yürekli gualdrada'nın torunuydu adı guido guerra yaşarken örnek oldu kemaklıyla hem kılıcıyla peşimde yürüyen kumları çiğneyen tegiyo aldo brandi keşke yukarıda dediklerini dünyalar dinleselerdi onlarla birlikte aynı işkenceyi çeken bana gelince adım Zakop russi kutçi ne çektimse kurumlu karımdan çektim eğer ateşten korunabilseydim hemen onların yanına giderdim sanırım ustam da karşı çıkmazdı ama yanıp kavrulmak tehlikesi vardı korkum engelledi onları kucaklamak isteğimi Dedim ki yanımdaki ustamın sözleri buraya gelen sizlerin kimliğini düşünmeye itince beni küçümseme ne demek hüzün doldu içime durumunuz nedeniyle bu hüzün silinmeyecek uzun süre sizin oralıyım ben de saygın adlarınızı yaptıklarınızı övgüyle andım oldum olası acıları bırakıp tatlı meyvelere gitmekteyim rehberimin peşinde ama merkeze inmem gerekiyor önce ruhun daha uzun süre bedenini taşısın ölümünden sonra da şanın ışısın diye yanıt verdi o ne olur söylesene eskiden olduğu gibi kentimizde incelikler değerler geçerli mi yine yoksa yerler mesiyor yerlerinde çünkü aramıza yeni katılan şimdi ötekilerle birlikte yürümekte olan Borsier'e bizi çok özlü dedikleriyle yeni gelen insanlar kolay kazanılan para kuruma aşırılığa yol açtı floransa'da kent ağlıyor şimdi bu duruma başımı kaldırıp bağırdım böyle üçü de birbirine baktı yanıtımı duyunca bakar gibi gerçeğin ta kendisine başkalarının gönlünü etmen bunca kolaysa açık sözlü olduğun için ne mutlu sana diye yanıt verdiler hep birlikte eğer günün birinde bu karanlık yüreden kurtulur da o güzel yıldızları yeniden görürsen oraya gitmiştim dediğinde canlılara bizden söz etmeyi unutma Bunları söyleyip halkayı bozdular. Kanatlanan ayakları üstünde kaçtılar. Amin demeye zaman bırakmadan hızla gözden kayboldular. Ustam yola koyuldu bu durumda. Peşinden yürüdüm. Birkaç adım atmadan daha. Suyun gürültüsü öyle yaklaştı ki seslerimizi zor duyar olduk konuşunca. Apenninlerin sol yamacında ve sodağından doğuya doğru akan ovadaki yatağa inmeden önce yukarılarda... Aquet Heta adını taşıyan ama Forli'de bu adı bırakan ırmak San Benedetto'dan tepelerden İçine bin kişinin sağabileceği bir yere dökülürken nasıl uğuldarsa kan rengi bu suyun yaltın bir kayadan inerken çıkardığı ses de öyleydi. Kısa sürede kulakları sağır edebilirdi. Belime doladığım bir ip vardı. Bir ara derisi benekli parsi yakalamayı düşünmüştüm bu iple. Ustamın isteği üzerine ipi belimden çıkardım. Toplayıp halka yaptım ona uzattım sağ yana doğru döndü usta kayanın az ötesinde sarkıttı ipi uçurumun derinliğine ustamın gözleriyle izlediği bu yeni işarete yeni bir şey karşılık vermedi dedim kendi kendime ah insanlar nasıl da dikkat kesilmeli eylemlerimizi gördükleri gibi düşüncelerimizi de okuyanların yanında ustam dedi ki benim beklediğim senin de aklından geçen birazdan yukarıya gelecek senin de gözlerine görünecek yalan görünüşlü bir gerçek karşısında insan çenesini tutmalı elinden geldiğince çünkü utanmak zorunda kalabilir kusuru olmasa da ama susmayacağım ben burada, ey okur, uzun ömürlü olmasını dilediğim bu komedyanın dizeleri üstüne and içerim ki o ağır, karanlık havada, korkusuz yürekleri bile ürkütecek bir görüntünün yüz yüze geldiğini gördüm. Bir taşa ya da başka bir nesneye takılan çapayı kurtarmak için denize dalan biri nasıl geri dönerse öyle geliyordu yukarıya, bacaklarını kıvıra kıvıra. 17. Kanto işte dağları delen surları zırhları deşen kuyruğu sivri canavar işte dünyayı korkutan canavar ''Ustam bunları'' dedi bana. Sonra üzerinde yürüdüğümüz kayaların kenarına yaklaşmasını işmar etti ona. O iğrenç dalaverici yanımıza geldi. Başıyla gö gösterdi. Ama kuyruğunu kıyıya çekmedi. Yüzü dürüst insan yüzü gibiydi. Yanıltıcı bir uysallık içindeydi. Yılan vücuduyla vücudun geri kalanı. Koltuklarına dek kıllı iki pençesi vardı. Sırtı, göğsü, iki yanı renkli yumrularla, halkalarla kaplıydı. Türkler de tatarlarda renkleri daha canlı kumaşlar işleyip dokuyamazlardı. Arakne bile böyle kumaş yapamazdı. Hani kıyıya çekilmiş kayıklar olur ya, yarısı suyun içinde, yarısı karada ya da pis boğaz Almanların orada kunduz pusuya yatar ya, bu iğrenç hayvanda öyle yerleşmişti kumları kuşatan taşların kıyısına. Kuyruğu boşlukta sallanıyordu Kuyruğun ucundaki akrep zehirli çatal yukarı kıvrılıyordu Usam, şurada duran pis hayvanın dedi Yanına gidinceye dek yolumuzu değiştirmemiz gerekecek Böylece sağ yamaçtan aşağıya indik Kumlardan alevlerden korunmak amacıyla kıyının kenarında on adım gittik Hayvanın yanına vardığımızda ötede kumların üstünde uçurumun kenarında oturanları gördüm Burada ustam eğer bu daireyi iyice tanımak istersen git de çektikleri cezayı gör dedi. Ama sözü fazla uzatma seni beklerken ben de bu hayvanla konuşurum taşısın diye güçlü omuzlarında bizi. Bu yedinci dairenin en ucunda oturan acılı kalabalığın yanına gittim tek başıma gözlerinden okunuyordu çektikleri. Oralarına buralarına götürüyorlardı ellerini kızgın tabandan alevlerden. Kızgın tabandan alevlerden korunmak için yazın pire sinek büvelek ısırınca köpekler de böyle yapar ayaklarıyla burunlarıyla üzerlerine bu yakıcı ateşin yağdığı kalabalığa gözlerimi yöneltince tanımadım hiçbirini. Ama renkli bir kese sarkıyordu her birinin boynundan. Kesenin üzerinde bir çizim vardı. Gözlerini keseden ayırmıyorlardı. Yanlarına varıp da bakınca sarı bir kesede aslan yüzlü, aslan biçimli mavi renkler gördüm. Bakışlarımı gezdirince yine kan rengi bir kırmızı gördüm. Tereyağından ak bir kaz gösteriyordu. Ak kesesine mavi renkli yağlı bir domuz çizili biri sordu. Ne işin var bu çukurda? Çekil git. Hala canlı olduğuna göre bil ki komşum Vitaliano gelip oturacak sol yanıma. Bir ben padovalıyım bu Florensalılar içinde. İki de bir kesesi üç gagalı şövalyeler kralı gelsene diye bağırır. sağır ederler kulağımı. Sonra ağzını büzdü, dilini çıkardı. Burnunu yalayan bir öküz gibi. Daha fazla kalıp da oyalanma diyeni kızdırmaktan çekindiğim için geri döndüm. Bırakıp bu acılı ruhları. Çoktan o yabanenin sırtına binmiş buldum ustamı. Dedi ki, koçlanmanın, güçlü olmanın sırası. Basamak basamak ineceğiz bundan böyle. Ortada olmak istiyorum ben. Sen geç öne, kuyruğu acıtmasın canını. Sıtma nöbetinin ilk ürpertesi gelince, tırnakları ağıran, gölge bir yer görünce titremeye başlayan birine döndüm ben de. Bu sözleri işitince, bereket, iyi bir efendinin uşağına korkusuzluk aşılayan utanç dikildi karşıma. Ve o korkunç sırtın üstüne bindim. Kollarınla sar beni demek istedim. Ama istediğim gibi çıkmadı sesim. Daha önce de, beni kaç kez korumuş olan ustam, ben diner dinmez kollarıyla sarılıp tuttu beni. Haydi Geryon, yürü dedi. Ağır ağır in. Açıktan al dönemeçleri Aklından çıkarma sırtına yeni bineni Hayvan limandan çıkan bir gemi gibi Gerisin geri kıyıdan uzaklaştı Artık özgür olduğunu sezince Kuyruğunu göğsüne doğru kıvırdı Uzattı Yılan balığı gibi oynattı Havayı kendine çekti pençeleriyle Havanın dört bir yanını sarıp da Canavarın görüntüsü dışında Bir şeyin görülmediğini anladığımda Duyduğum korkuyu sanmam ki fayet onda duymuş olsun dizginleri bırakınca gökyüzü tutuştuğunda hala görüldüğü gibi ne de bahtsız ikaros bal mumu akıp da kanatları düştüğünde bir yandan da babası yanlış oldasın diye bağırdığında Yavaş yavaş yüzerek yol alıyordu. Döne döne inmeye koyuldu. Aşağıdan yüzüme vuran rüzgardan anladım bunu. Altımızdaki çavlanın korku veren sesi sağ yanımızdan duyulmaya başlamıştı bile. Aşağıya eğdim başımla birlikte gözlerimi. İçimi büyük bir düşme korkusu kapladı. Çünkü iniltiler duydum. Ateşler gördüm, titrer titreyerek topladım ayaklarımı. Sonra inişi, dönemeçleri gördüm. Daha önce görmemiştim. Her yandan yaklaşan işkenceyi gördüm. Hani uzun süre uçup da avla çığırtganla karşılaşmayan Şahin sahibine iniyor tüh dedirterek dipdiri havalandığı yere yorgun argın dönüp de havada yüz kez süzüldükten sonra sahibinin uzağına konar ya kızgın öfkeli. Gel da öyle bıraktı bizi sarp yamacın dibine ve yükünü indirince oktan fırlayan bir yay gibi kaçtı gitti. 18. Kanto ''Cehennemde malebolge denilen bir yer vardır. Boydan boya demir rengi taştandır. Tıpkı kendisini kuşatan kayalar gibi. Bu lanetli yerin tam ortasında ağzı geniş, derin bir kuyu yer alır. Daha sonra anlatacağım özelliklerini. Dik yamaçla kuyu arasında bir alan kalır.'' Bu alan yuvarlaktır, on vadiye ayrılır. Kalelerin çevresini kuşatan surları koruyan sıra hendeklerin görüntüsü nasılsa öyledir bu vadin, vadinin görüntüsü. Yardan uzanan kayalar tıpkı kale tabanından... Hendeğin karşı yakasına ulaşan küçük köprüler gibi hendekleri aşar, kuyuya ulaşır, orada son bulur. Geryon'un sırtından indiğimizde, işte burada bulduk kendimizi. Ozan sol, sol yana gitti, peşinden gittim ben de. Sağımda acınacak şeyler, yeni işkenceler, yeni işkenceciler gördüm. İlk hendek bunlarla tıkabasaydı. Dipteki günahkarlar çıplaktı Hendek'in ortasındakiler bize doğru geliyordu. Ötekiler bizim yönde ama bizden hızlı yürüyordu. Romalılar da Jubile yılında böyle yapmışlardı. Köprüden geçirirken büyük kalabalığı. Bir uçtakiler yüzlerini şatoya dönüp San Pietro'ya öbür uçtakiler tepeye doğru gitmişlerdi. Karakayaların üstünde yer yer elleri kırbaçlı, boynuzlu zabaniler acımasızca kırbaçlıyordu buradakileri. İlk kırbacı yiyen kaçıyordu hemen, ikinci, üçüncü kırbacı beklemiyordu hiçbiri. Yürürken gözlerim birbirine takıldı. Kendi kendime dedim ki, ''Gözüm bir yerden ısırıyor bu adamı. Kim olduğunu çıkarmak için durdum. İyi yürekli ustam da durdu benimle birlikte.'' Ses çıkarmadı, birkaç adım geri dönmeme, kırbaç saklanmaya yeltendi, başını öne eğerek ama beceremedi, dedim ki ona, ey gözlerini yere eğen kişi, yüz çizgilerin yanıltmıyorsa beni, Benediko senin adın, söylesene, bu işkenceye niçin çarptırıldın, o dedi ki, açık sözlerin bir zamanların dünyasını getirdi aklıma, istemeye istemeye söyleyeceğim her şeyi, Gizola Bella'yı, Marki'nin isteğini kabul ettiren benim. Kim ne derse desin o iğrenç olay konusunda. Burada acı çeken tek bolognalı değilim. Burası öyle dolu ki bolognalılarla, Reno ile Savannah arasında. sipadiyen bunca dil yoktur. Belge'ye tanık istersen eğer, neden cimri olduğumuzu anımsa yeter. O böyle konuşurken bir zebani kamçısını indirdi. ''Yürü bakalım muhabbet tellalı'' dedi. ''Satılık kadın yok burada.'' rehberimin yanına gittim birkaç adım daha atınca kıyıdan bir kayanın çıktığı yere geldik kolayca tırmandık kayaya sağa dönüp tepesinde yürüdükten sonra öncesiz sonrasız bu dairelerden çıkıp gittik köprünün kemer yaptığı yere geldiğimizde kırbaç geçsin diye rehberim dedi ki biraz bekle de Bizimle aynı yönde gittikleri için yüzlerini göremediğin bahtsızların da gör yüzlerini. Bu eski köprünün üstünde kırbaç yiye yiye karşı yönden bize doğru gelen kalabalığa çevirdik gözlerimizi. İyi yürekli ustam ben bir şey demeden dedi ki canı acısa da gözünden yaşakmayan şu iri yarı adama baksana. Ne soylu bir duruşu var hala. İyazondur adı kolkise gitti yüreğiyle aklıyla altın postu elde etti lemnos adasına da gitti taş yürekli eli maşalı kadınlar erkekleri öldürmüşlerdi o gittiğinde orada tatlı sözlerle yöntemlerle hisi planin gönlünü çaldı daha önce bu kadın öbür kadınları kandırmıştı gebe kalan kadın adada bırakıp kaçtı bu suçtan işkenceye çarptırıldı medeya'nın da öcü alınıyor böylece hep başkalarını kandırdı yanında yürüyenler birinci vadiyle burada işkence görenler konusunda bu öğrendiklerin yeter daracık yolun ikinci yükseltisiyle kesiştiği yere gelmiştik bile bir başka kemer dayanıyordu bu yükseltiye ikinci hendektekilerin iniltilerini işittik burada burunlarından soluyor avuçlarıyla tokatlıyorlardı kendilerini aşağıdan yükselen soluklar yoğunlaşıyor yamaçları vıcık vıcık küf kaplıyordu insanın gözleri de burnu da Hatsız Oluyordu Aşağısı Karanlıktı Kemerin Üstüne Kayanın En Yüksek Yerine Çıkmadan Bir Şey Görünmüyordu Oraya Çıktık Hendeyin Dibinde insanlar Vardı Pisliğe Gömülmüşlerdi Belli Ki Pislik Keneflerden Çekilmişlerdi Gözlerimle Tararken Hendeyin Dibini Birini Gördüm Öyle Boka Bulanmıştı Ki Başı Anlayamadım Din Adama Olup Olmadığını Bağırdı bana doğru. Ötekilere değil de niçin bana bakıyorsun bunca dikkatle? Dedim ki, belleğim yanıltmıyorsa beni, saçların kuruyken de görmüştüm seni. Lukalı Alessio Intermine'ssin sen. Ötekilere değil de sana bakmamın nedeni bu. Bunun üzerine ellerini başına vurdu. Ele tek öptüğüm için pisliğe gömdüler beni. Dilim övgüler düzmekten bıkmak bilmezdi. Rehberim bana gözlerini dedi biraz daha öteye çevir de kirpas içinde saçları cadı gibi şu kızın yüzüne bak iyice tırnaklarıyla vücudunu kaşıyor kah yere çömeliyor kah ayağa kalkıyor verdiğimi sevdin mi diye sorunca sevgilisi hem de nasıl diye yanıt veren tayiz orospusu bu gözlerimiz artık görmeye doydu 19. kanto ey büyücü simon Ey onu izleyenler! Tanrı'nın iyilikle gerdeye girmesi gereken nesnelerini altınla gümüş uğruna lekeleyen açgözlü sefiller! Borular sizin için çalacak şimdi. Üçüncü hendektesiniz madem ki. Bir sonraki mezarı varmıştık artık. Hendeğin tam ortasındaki kayanın tepesine çıkmıştık. Ey ulu bilge! Gökyüzünde, yeryüzünde, yerin dibinde dağıttığın adalet nasıl da yerinde!» Hendeğin çeperlerinde, dibinde soluk renkli taşlar gördüm, üzerlerinde delikler vardı, hepsi aynı genişlikte. Bu delikler benim güzel sangiyonimde açılmış vaftiz deliklerinden de ne daha dardı ne daha enli. Bu olmaktan kurtarmak için birini, bunlardan birini kırmıştım birkaç yıl önce. Umarım bu sözlerim inandırır aksini düşünenleri. Her deliğin ağzından bir günahkarın ayakları, bacakları çıkıyordu dışarı. Gövde baldırlara dek içeride kalıyordu. Her birinin ayak tabanları alev alevdi. Eklemler öyle hızlı çarpıyordu ki, sazlardan, kamışlardan, prangalar zor dayanıyordu. Alev, yağlı bir nesne üzerinde nasıl yukarıya doğru süzülürse, topuklardan ayak uçlarına öyle süzülüyordu usta dedim herkesten çok debelenen öfkesi burnundan tüten daha da kızıl alev emen şu adam kim yanıt verdi eğer istersen şu az eğimli yokuştan seni indireyim kimliğini günahlarını kendisinden öğren dedim ki ben de isterim ne sen ne istersen efendimsin sözünden çıkmadığımı bilirsin aklımdan geçenleri bile sezersin sen bunun üzerine dördüncü yükseltiye geçtik sola dönüp aşağıya indik delik deşik daracık bir yere geldik iyi yürekli ustam ayırmadı yine beni yanından bir delikte bacaklarıyla ağlayan adamın yanına götürdü ''Ey tepesi toprağa gömülü acılı ruh!'' diye söze girdim. ''Kim olursan ol, konuş elinden ne geliyorsa. Ölümünü geciktirmek için papazla çağırtan bir ayağı çukurda, azılı bir katile günah çıkartan bir papaz gibiydim orada. Seslendi bana. ''Bonifazio, geldin mi yoksa? Sen misin ayakta duran orada? Demek ki kitap kandırdı beni, erken öldürdü seni.'' Uğrunda güzel kadını kileyle ele geçirdiğin sonra da sömürdüğün altınlara bunca çabuk mu doydun yoksa söyleneni anlamayınca vereceği yanıtı bulamayan şaşırıp kalan birine döndüm o an. Bunun üzerine Virgilius çabuk dedi senin sandığın kişi değilim de değilim de ona yanıt verdim istediği gibi bunun üzerine ruh olanca gücüyle ayaklarını kastı içini çekti yakarır gibi ne istiyorsun peki dedi kim olduğumu bilmen önemliyse bu amaçla sarp yamaçtan indinse bil ki kutsal kaftanı giydim Safkan ayı soyundan geldim yeryüzünde yavrularıma kanat gerdim burada altın kesesini kendim girdim benden önce gelen din sömürücüleri başımın altında üst üste yatmakta taşların oyuklarında ben de düşeceğim aşağıya Demin o ani soruyu sorduğumda seni benzettiğim kişiye gelince ama onun kıpkırmızı ayaklarla yerde çakılı durması benim böyle tepesi üstü ayaklarımın yanmasından az sürecek. Çünkü onun ardından batıdan yasa nedir bilmez bir çoban gelecek, onu da beni de mat edecek. Makkabelerin yeni aizını olacak kral, ilkine nasıl baş ediyse... ''Fransa kralı da öyle davranacak. Çılgınlık ettim belki şu yanıtı vermekle. Söylesene peki?'' ''Efendimiz ermiş Petrus'tan neler istedi? Yetkesinin anahtarını ona vermeden önce hiçbir şey istemedi. Yalnızca peşimden gel dedi. Ne Petrus ne de ötekiler ne altın ne gümüş istediler. Matya'dan hain ruhun yerine geçtiğinde.'' Sana verilen ceza yerinde. Charles'e ters davranmana yol açan haram parayı iyi sakla. Yeryüzünde elinde tuttuğun kutsal anahtarlara duyduğun saygı engel olmasa daha da ağır sözler söylerdim Çünkü cimriliğiniz dünyayı karartıyor, iyileri ezip kötüleri güzeltiyor. İncili yazan siz sobanları görmüş olmadı. Krallarla suların üstünde orospuluk eden kadını gördüğümde, yedi başlı doğmuştu o kadın ve gücünü on boynuzdan almıştı kocası erdeme benimsedikçe altınla gümüşü tanrı yaptınız kendinize puta tapardan farkınız bir yerine yüz puta tapmanız ey Konstantinius mezhep değiştirmen değil ama zengin olan ilk papanın aldığı drahoma nice kötülüğün anası oldu bu notaları seslendirirken ben ona öfkesinin ya da vicdan azabının etkisiyle o iki ayağını da büyük bir hızla sallıyordu sanırım rehberim de durumdan hoşnuttu güleç bir yüzle dinliyordu söylediğim sözlerin gerçek anlamını bu nedenle olmadı. iki koluyla beni kavradı yolsunun üzerine bastırdı indiği yoldan yukarı tırmandı yol boyunca beni hiç bırakmadı dördüncü yükseltiden beşinci, beşinciye geçilen kemerin tepesine götürdü beni orada yükünü yavaşça indirdi keçilerin bile geçemeyeceği sarp çetin kayanın üstüne burada başka bir vadi göründü gözlerime 20. Yirmi, kanto Yeni acılar dökmem gerek dizelere. İlk bölümün 20. kantosunun konusu yerin dibindekileri getirmek için dile. Acılı gözyaşlarının biriktiği karşımdaki hendeyin dibine bakıyordum olanca dikkatimle. mi vadeden gelen insanlar gördüm. Sessizce ağlıyorlardı. Yeryüzünde ayında yürür gibi yürüyorlardı. Bakışlarımı dibe onlara doğru indirince şaşırdım. Çeneleriyle gövdeleri arasının ters dönmüş olduğunu gördüm. Böbreklerine bakıyordu yüzleri. Gerisin geri yürüyorlardı. Çünkü önlerini görmüyorlardı. Belki de inme nedeniyle vücutları kıvrılmıştı böyle. Ama ne duymuş ne de görmüştüm böyle inmeli. Ey okur! Tanrı yararlandırsın seni okuduklarından. Ama yine de kendi kendine karar ver. Gözlerim kuru kalabilir miydi? İnsanın görünüşünün kabayetleri gözyaşları sulayacak gibi değiştiğini yakından görünce. Sarp yamacın kayalarından birine dayanıp öyle ağladım ki rehberim şöyle dedi. ''Bu budalalar gibi misin yoksa sen de?'' Burada acımanın ancak ölüsü bulunur. Tanrı'nın verdiği cezaya acımaktan daha büyük suç mu olur? Kaldır başını, kaldır. Tebelilerin gözleri önünde yarılan yerin içine düşeni gör. Nereye düşüyorsun? Niye savaşı bırakıyorsun? Amfiaros diye bağırtmıştı herkese. Ama o, her geleni yakalayan Minos'un önüne dek yuvarlanmayı sürdürmüştü. Bak! sırta dönüşmüş göğsü çok ileriyi görmek istediği için arkasına bakıyor gerisin geri yürüyor teriyasasa bak erkekti kadın oldu görünüşü değişti değişime uğradı her yeri yeniden girebilmek için erkek kılığına birbirine sarılı iki yılana sopasıyla vurmak zorunda kaldı bir kez daha onu izleyen sırtı karnına dayalı aronta aşağılarda oturan kararaların kazma salladığı luni dağlarında ak mermerler arasında bir mağaraya yerleşmiş yıldızlara denize bakmıştı doya doya Göremediğin göğslerini dağılmış saçları örten vücudunun kıllarla kaplı bölümü önde olan kadının adı Manto. Bir sürü yer dolaştıktan sonra karar kıldı benim doğduğum topraklarda. Biraz ondan söz etmek istiyorum sana. Babası bu dünyadan götünce, Bakus'un kenti tutsak düşünce dünyayı dolaştı uzun süre. Güzel İtalya'nın yukarı kesiminde, Alplerin eteğinde, Tirol bölgesinde, Almanya'yı kuşatan bir göl vardır.'' Benako adında Garda ile Valcomunica arasında belki de binden fazla ırmağın suyu Penino'yu sulayıp dökülür bu göle bir merkez vardır buranın orta yerinde Trento Brescia Verono Piskopasları birlikte ayin yapabilirler bu yerde kıyının en alçak kesiminde göz alıcı güçlü Fesiera kalesi yükselir Breskalılarla Bergamolular ona vız gelir Benako'nun içine sığmayan suları buraya dökülür Aşağıda yeşil çayırları sulayan bir akarsuya dönüşür Akarsu artık Benako adını bırakır governoladek dek Mincio adını alır Burada Poğırmağına ulaşır Ama çok geçmeden bir ovaya yayılır Burada bir bataklık oluşur Kimi kez yaz boyunca hastalık kaynağı olur Yabani bakire oradan geçerken bataklığın ortasında bir kara gördü ekilmemişti. İnsan ele değmemişti. İnsanlardan kaçıp oraya yerleşti. Uşaklarıyla birlikte ve sanatını uyguladı. Orada yaşadı. Ruhsuz bedenini oraya bıraktı. Daha sonra çevredeki insanlar dört bir yana yayılan bataklığın sınırladığı bu güvenli bölgede toplandılar. Ölünün kemikleri üzerinde bir kent kurdular. İlk oturanın anısına Mantova adını verdiler. Başka ad aramaya gerek görmediler. Eskiden Casaludi budalası Pinamonte'nin oyununa gelmeden önce oturanların sayısı daha fazlaydı. Kentimin kuruluşunu değişik biçimde anlatan olursa, yalanlar gerçeği değiştirmesin diye uyarmak istedim seni. Dedim ki, usta, söylediklerin öyle kesin ki, öyle inanıyorum ki sana, başka sözlerin değeri sönmüş kömür gibi seninkilerin yanında. Söylesene bana, gelenler arasında dikkati çeken biri var mı? Aklım hep bu noktaya takıldı. Dedi ki, yanaklarından esmer, omuzlarına sakalı dökülen adam var ya, falcılık yapıyordu Yunanistan'da. Ülkenin erkekleri boşalıp da, yalnızca beşikteki çocuklar kaldığında, Auliste, Kalkas ile birlikte ilk o verdi palamara çözme buyruğunu. Europolosdur adı. Benim tragediyam da över onu bir yerinde. Sen de bilirsin. Baştan sona okuduğun kitabı michelo scotto yanındaki sıskanın adı büyü bilirdi girdisini çıktısını şu gördüğün guide bonatti öteki de astente keşke deriyle iplikten başka şeye değmeseydi elim diyor ama son pişmanlık fayda etmiyor şu bahtsız kadınlar da falca olmak istediler İğneyi, mekiyi iyi bir kenara ittiler büyüdülük yaptılar otlarla muskalarla yürü gidelim artık kabil dikenleriyle iki yarı kürenin sınırına ulaştı bile Sevilla'nın altında denize değmekte Ay yüz yuvarlaktı dün gece Sen de anımsamalısın bunu Ormanda kaç kez yardımına koştu Bir yandan yürürken Bir yandan bunları diyordu 21. Kanto Böylece komedyanın seslendirmeyi önemsemediği şeylerden söz ede ede köprüden köprüye geçtik. Kemerin en yüksek yerinde Malebolgen'in umarsız iniltilerin yükseldiği öteki yarığını görmek için mola verdik. Zifiri karanlıktı yarığın dibi. Kışın denize açılamayan Venediklilerin kalafata çektikleri tekneleri onarmak için tersanede zift kaynatmaları gibi bu sırada kimi gemisini yeniler, kaç sefer yapmış geminin bordasını temizler, kimi pruva, kimi pupa çekiçler. Kimi kürek yapar, kimi halat büker, kimi mizana, kimi artene yelkeni diker. İşte buranın dibinde de ateşin etkisiyle değilse bile kutsal bir beceriyle bir zift kaynıyordu. Kıyı dört bir yandan sarıyordu. Zifti görmesine görüyordum ama yalnızca kaynaya kaynaya şişen ardından sönen kabarcıkları seçiyordum. Sürekli aşağıya bakarken ben, ustam dikkat et dedi, beni bulunduğum yerden çekti bunun üzerine ben kaçması gereken tehlikeyi görüp de ne yapacağını bilemeyen ama yine de bakmaktan vazgeçmeyen biri gibi arkaya döndüm kayanın üstünden bize doğru kara bir zebaninin koştuğunu gördüm öyle korkunçtu ki görünüşü yüzünde acıma duygusu kalmamıştı ayakları hızlı kanatları açıktı kalkık sivri omuzlarının üstünde bir günahkar taşıyordu sıkı sıkıya tutuyordu adamın ayaklarını ''Hey, Malebrançeliler!'' diye bağırdı bizim köprüde. ''Alın size eski bir santazitalı. Ben geri dönüyorum. En alta atın onu.'' Orası böyleleriyle dolu. Herkes üç kağıtçı, bonturo dışında. ''Hayır'' diyenler ''Evet'' diyor para uğruna. Sırtındakini aşağıya attı. Sonra kayadan geri döndü. Bir çoban köpeği hırsızın peşine o denli düşmezdi. Öteki zifte battı Sırt üstü yüze çıktı sonra Köprünün altındaki zebaniler bağırdılar ona Burada Santo Volto yardıma gelmez Burada Sergio'daki gibi yüzülmez Pençemizi tatmak istemiyorsan eğer Sakın ziftin üstüne çıkma sonra yüz zıpkınla onu aşağıya ittiler bu kapalı yerde oyna şimdi dediler dolap çevir gizlice elinden gelirse eğer yüzeye çıkan eti aşçılar da tencerenin dibine böyle iter yamaklarının elindeki çatalla ustam burada olduğunu görmesinler dedi bir kayanın arkasına çök ki siper olsun sana Nedenli söverlerse sövsünler bana sakın korkma iyi bilirim bu işleri ilk kez dolaşmıyorum onlarla Sonra köprünün öbür yakasına geçti Altıncı yükseltiye ulaştığında Korkusuz bir havaya girdi Zebaniler Sadaka istemek için duraksayan Yoksul birine fırtına gibi saldıran Bir köpek öfkesiyle Köprünün altından çıktılar Ve ellerindeki bütün zıpkınları ona çevirdiler Ama o Hainlik etmeyin diye seslendi Zıpkınlarınız vurmadan önce bedenimi içinizden biri gelip dinlesin beni Kararınızı ondan sonra verin bir ağızdan böldüler malakado gitsin hepsi durdu öne çıktı biri rehberime doğru gelip ne istiyorsun dedi ustam yanıt verdi malakado sanıyor musun ki tarzı istemeseydi yazgı destek vermeseydi kurduğunuz tuzakları atlatıp da gelebilirdim buraya bırak da gidelim çünkü bu tehlikeli yolu birine göstermem cennetin isteği bu sözlar öyle incitti onurunu ayaklarının dibine düştü zıpkını ötekilere vurmayın bunları dedi rehberim de bana köprünün kayaları arasında iki büklüm oturan sen korkmadan yanıma gel şimdi dedi ayağa kalktım ona doğru gittim koşaradım zebaniler öne çıktı hep birlikte öyle ki sözlerini tutmayacaklar sandım verilen söze güvenip kap Kaptona'dan çıkarken çevrelerinin kuşatıldığını görünce korkuya kapılan askerleri görmüştüm vaktiyle. Ustama sarıldım olanca gücümle gözlerimi hiç çekmeden suratsız yüzlerinden zıpkınları indirdiler. Okşayayım mı dedi içlerinden biri şunun sırtını yanıt geldi evet tam orasını. Ama ustamla konuşmuş olan zebani hemen başını çevirdi. ''Dur, Skarmiglione, dur.'' dedi. ''Sonra bize, bu kayadan daha ileri gidemezsiniz. Çünkü olduğu gibi devrildi, dipteki altıncı kemer.'' dedi. ''İlle de gitmek istiyorsanız ileri, şu mağara boyunca gidin. Önünüze bir kaya çıkar az sonra, geçit veren bir kaya. Dün, bu saatten tam 5 saat sonra, 1266 yıl doldu, yolun kapanışından bu yana. Ziftin yüzüne çıkan var mı, baksınlar diye.'' birkaç adam gönderiyorum o yana onlarla birlikte gidin bir şey yapmazlar size sonra alihino Kalkabriana, buraya gelin bir de sen kagnazzo dedi ötekilere barbarik ya da yol göstersin libikoko ile drahignazzo sizde gidin çengel dişli kriyato ile grafiyasane farferolla ile çılgın rubikante sizde kaynar ziftin çevresine göz atın ''Bir iki kişinin hendeklerin üstünden aşan öbür kayaya varmalarını sağlayın.'' ''Usta, neler görüyorum böyle?'' dedim. ''Biz bize gidelim, başkası gelmesin. Yolu biliyorsan sen yeterlisin.'' ''Dikkat kesildinse, her zaman yaptığın gibi diş gıcırdatıp atıp kaç titrettiklerini sen de görüyorsun değil mi?'' ''O dedi ki, sakın korkayım deme, diş gıcırtılarını önemseme, diş gıcırtıları zifte pişenlere.'' saatinin üstünde sola döndüler ama daha önce dişleriyle dillerini ısırıp reislerine işaret verdiler 22. Kanto çadır toplayan, düşmana saldıran, geçit yapan, kimi kez ölümden kaçan atlılar gördüm vaktiyle, ey arezolular akıncılar gördüm, yarışlar gördüm sizin ülkenizde Ridit atanlar, mızrak savuranlar gördüm Kimi kez borazan, kimi kez şan sesleri gelir, davullar çalınır, işaretler verilirdi. Kalelerden, yerli yabancı geleneklere göre, ama böyle görülmedik nefesli bir saza ayak uyduran, ne atlı, ne yaya, ne de karaya yıldızlara bakarak yol alan bir gemi gördüm. On ile birlikte gidiyorduk şimdi. Ah, zebaneler öyle korkunçtu ki, ne var ki kiliseye ermişle, meyhaneye boğazına düşkünle gidilirdi gözlerimi zifte çevirmiştim yine Amacım çukurun her bir yerini ve içimde yananları iyice görebilmekti. Sırtlarını çıkartarak denizlere yaklaşan tehlikeye haber veren yunuslar gibi günahkarın biri arada sırtını gösteriyordu. Sonra yıldırım hızıyla görünmez oluyordu. Su dolu bir çukurun kıyısında kurbağalar nasıl burunlarına dışarıda ayakları gövdeleri suyun içinde durur, dururlarsa her taraf öyle duran günahkar doluydu. Ama yaklaşır yaklaşmaz barbarik ya hemen giriyorlardı ziftlerine içine bir kurbağa suya dalarken yanındaki nasıl beklerse bir günahkarda da öyle beklemekteydi hala tüyleri mürperir aklıma geldikçe oradaki grafiyasane hemen çengeliyle ziftli saçlarından onu dışarı çekti havalanan bir susamuruydu sanki Zebanilerin tümünün adını öğrenmiştim. Seçildiklerinde bellemiştim. Birbirlerine seslendiklerinde dikkat etmiştim. Haydi Rubikant'e, Batır çengelini şunun etine yüzüver derisini diye bir bağırıyordu bu lanetliler. Dedim ki, ''Usta, elindeyse eğer, düşmanlarının eline düşen bu zavallı kimmiş, öğreniver.'' Rehberim onun yanına gitti. Kim olduğunu sordu, yanıt verdi öteki. ''Dünyaya geldiğim yer, Navarra Krallığı. Kendine de, malına da yararı olmayan bir serseriden beni doğuran annem, bir senyörün hizmetine verdi beni. İyi yürekli kral Tebaldo'nun sarayına girdim sonra.'' ''Orada öğrendim para yürütmeyi. Şimdi cezamı çekiyorum bu sıcakta.'' Ağzının iki yanından domuzlarınki gibi birer diş çıkan Sirato da dişinin nasıl keskin olduğunu gösterdi ona. Fare, ağzının kedilerle yan yana gelmişti. Kollarıyla onun belinden kavrayan Barbarikya, ''Olduğunuz yerde durun, ben onun dişlerken.'' dedi sonra yüzünü ustamdan yana çevirdi öğrenmek istediğin başka bir şey varsa dedi parça parça olmadan önce sor ona rehberim sordu söylesene ziftin altında günahkarlar arasında latin olan birine rastladın mı hiç yanıt geldi az önce yanımda biri vardı oralara yakındı keşke onunla birlikte olsaydım yine çengelden de penceden de korkum kalmazdı libikokko ''Bu kadar sabır yetti.'' dedi. Reçengelini saplayıp onun kolunu biçti. Kolun bir parçasını alıp gitti. Draignazo bacaklara saldırmak istedi. Ama dört döndü reisleri. Sert bakışlarla taradı çevreyi. Ortalık biraz yatışınca rehberim vakit geçirmeden bir soru yöneltti. Hala yarasına bakmakta olana. Yanından ayrılıp buraya gelmekle hata ettiğini söylediğin kişi kimdi? Yanıt verdi o. Galluralı Keşiş Gomita düzen bazlarının en ustası efendinin düşmanlarını eline geçirince öyle iyi davrandı ki onlara övgülerini kazandı, paralarını aldı, salıverdi onları. Kendisi de der bunu. Başka görevlerinde de küçük değil, yine büyük oynadı. En iyi arkadaşı Logodurolu Michael Zanhe. Sardinya'dan söz etmeye başladılar mı? Artık durmak bilmez seneleri. Eyvah dişlerini gıcırdatıyor içlerinden biri Diyeceklerim daha bitmedi Ama korkuyorum tırmalar diye beni Gözleri şaşı bakan Saldırmaya hazırlanan Farferolla'ya Büyük reis dedi ki Pis kuş defol git buradan Toskanalı ya da Lombardiyalı Görmek isterseniz diye sözünü sürdürdü Korkuya kapılan günahkar Getirebilirim buraya onlardan Ama mala bir hanheler Biraz geri gitsin ki Gelenler ürkmesin ben buradan tek başımayım ama yedi kişi getirebilirim bir ıslıkla. İçimizden biri dışarı çıkınca aletimizdir ısıkla haberleşiriz. Bu sözler üzerine burnunu havaya kaldırdı. Başını salladı Kagnazzo ve dedi ki aşağıya inmek için bulduğu dümene bakın siz. Bu sözün altında kalmayan öteki yanıt verdi. Bizimkilerin çektikleri acıyı çoğaltmada kimse yarışamaz benimle. Kendini tutamayan Aliho. Aleshino, ötekilerle çelişme pahasına ona dedi ki: "Dalarsan debe, sanmake peşine takılırım. Kanat çırpar, ziftin üstüne konarım. Kıyıdan ayrılıp kayanın gerisine gizlenelim, Tek başına bizden daha güçlü müsün? Görelim." Ey okur, yeni bir oyun öğreneceksin şimdi. Her biri gözlerini karşıya yakaya çevirdi. En acımasızları en önden gitti navarralı uzun uygun zamanı kolladı ayakları üzerinde yaylandı ve birden atlayıp kendini kurtardı bu kaçışta hepsinin kusuru vardı özellikle içlerinden biri hatalıydı bu nedenle yakaladım seni diye fırladı ama çabası işe yaramadı zebaninin kanatları korku ile yarışamadı biri zifte daldı, öteki göğsü üstte havalandı. Ördek de böyle dalar suya, Şahin ona yaklaştığında. Yenik düşen Şahin geri döner hışımla birina kendisine oynanan oyuna kızmıştı. Peşlerinde uçarken birinin kurtulmasını istiyordu. Hır çıkarmakta da amacı. Dalavirici gözden yetince arkadaşına doğrulttu pençelerini. Birbirlerine girdiler çukurun üstünde. Ama öteki keskin bakışlı bir atmacaydı sanki. Pençeledi karşısındakini. İkisi birlikte düştü kaynar ziftin içine. Sıcaklık hemen birbirinden ayırdı onları. Ama havalanma çabaları sonuçsuz kaldı. Yapış yapıştı çünkü kanatları. Barbarik ya da yanındakiler de üzgündü. Ellerinde zıpkınları dört arkadaşlarını karşı kıyıya gönderdiler. Bunlar büyük bir hızla denilen yere indiler. Yüzeyde pişmekte olan arkadaşlarını çengelle kurtardılar. Kurtarmayı denediler. Bu durumda bıraktık biz onları. 23. Kanto Kimse yoktu yanımızda konuşmuyorduk. Birimiz önde, birimiz geride yürüyorduk. Biz bize küçük keşişler gibi zebaniler kavgası, Ezob'un kurbağa ile fa fare masalını aklıma getirmişti. Çünkü kavganın da masalın da başı sonu hemen ile şimdi gibi birbirinin aynıydı. Her düşüncenin bir başka düşünceyi doğurması gibi, ilk düşüncede bir yenisini doğurmuş, var olan korkumu bir kat artırmıştı. İçimden şunlar geçti, bu iblisler bizim yüzümüzden oyuna geldiler, zarar gördüler, sanırım içerlemişlerdir bize. Bir de öfke eklenirse kötü niyetlerine, tavşan yakalamış bir köpekten bile azgın bir biçimde düşerler peşimize. Tüylerim diken diken olmaya başlamıştı bile. Dikkat kesilmiş arkamızı kollarken şunları dediğimde, ''Usta eğer senle ben hemen gizlenmezsek korkacağım male bir anhelerden.'' Peşimize düştüler şimdiden. Aklımdan çıkmıyorlar kulağımda sesleri. O dedi ki kalaylı cam olsaydım dış görünüşünü içinden geçenleri okuduğum hızla yansıtamazdım. Senin düşündüğünle benim düşündüğüm şimdi birbirinin öyle benzeri ki ikisini birleştirip tek bir karara vardım. Eğer sağ yakanın eğimi öbür hendeye geçmemizi sağlayacak gibi yumuşaksa düşemezler peşimize. Sözleri daha sonra ermemişti ki geldiklerini gördüm az ötemize açık kanatları fazla uzun değildi. ''Rehberim hemen kollarını aldı beni, tıpkı gürültüye uyanan, yanı başındaki alevleri görünce yavrusunu kaptığı gibi, aklı kendinden çok bebede, üstünde tek bir gecelikle durmadan kaçan bir anne gibi.'' dik yamacın tepesinde öteki hendeğin bir yanını kapatan eğimli kayanın üstünden sırt üstü bıraktı kendini bir kara değirmenini döndüren su bile çarkın kanatlarını gördüğünde beni dost yerine öz çocuğu gibi gözüne bastırarak yamaçtan indiren ustamdan hızlı akamazdı çukurun dibine değer değmez ayakları ötekiler yetişti tam üstümüzdeydiler ama korkmak için kalmamıştı bir neden çünkü onlara beşinci hendekte görevlendiren yüce esirgeyici hiçbirine vermemişti hendekten çıkma izni orada boyalı insanlarla karşılaştık ağır adımlarla çevrede dolaşıyorduk yorgun bitkin ağlaşıyorlardı Üzerlerinde cübbeler vardı Gözlerine dek iniyordu külahları Kulani keşişlerini örnek almışlardı Dışları yaldızlı göz alıcıydı İçleri kurşundandı ağırdı Federico'nun cübbeleri tüy gibi kalındı. Bu ağır cübbe sonsuza dek taşınacaktı. Biz de sola döndük onlarla birlikte. Acıklı yakarlarını dinleye dinleye. Ama yüklerinin ağırlığı altında kıvranan bu insanlar öyle ağır yürüyorlardı ki, adım başında başkaları geçiyordu yanımızdan. Bunun üzerine gözlerini çevrede gezdir de yürürken, öyle birini bul ki eylemleri ya da adı bilinsin dedim rehberime. Toskana ağzıyla konuştuğumuzu duyan biri bu karanlık havada koşa koşa gidenler adımlarınızı ağırlaştırın diye peşimizden seslendi aradığını bende bulursun belki rehberim bana dönüp biraz bekle dedi onun adımlarına uydur adımlarını Durdum. Benimle birlikte olmaya can attıkları yüzlerinden belli iki kişi gördüm. Yükleri ve dar yol engelliyordu adımlarını. Yanımıza gelince bir şey demediler. Göz ucuyla beni süzdüler. Sonra birbirlerine dönüp şöyle dediler. Boğaza oynadığına göre şuradaki canlı ölüyseler eğer nasıl edinmişler ağır cübbe giymeme ayrıcalığını. Bana döndüler. Bahtı kara yüzüler arasına gelen toz kanalı küçümseme bizi de açıkla kimliğini. Dedim ki, güzelim Arno kıyısındaki o büyük kentte doğdum, yetiştim, hiç ayrılmadığım bedenimle birlikteyim. Çektiğiniz acıdan, yanaklarından su gibi gözyaşı akan sizler kimsiniz peki? Çarptırıldığınız cezane, ağır olduğu belli. Yanıt verdi içlerinden biri, bu turuncu cübbe kurşundandır, ağırdır, gıcırdatır kefeleri. Neşeli keşiştik, bolognalıydık ikimiz de. ''Benim adım Catalano, Lodaringo onunki. Senin kentin ikimize birlikte verdi. Hep tek kişiye verilen işi, düzeni sağlama işini. Öyle çalıştık ki izleri hala görülür Guardingo'nun çevresinde. Ey keşişler, başınıza gelenler demiştim ki sözümü yarıda kestim. Üç kaza çakılı biri takıldı gözlerime.'' Titreçti bütün organları beni görünce içine çekti, soluğunu sakalına verdi. Bunu gören keşiş, katalano dedi ki... Gördüğün çarmıha gelili kişi halkın yararı için felisilere bir kişinin kurban edilmesini önermişti. Gördüğün gibi yolun orta yerinde çırılçıplak yatar boylu boyunca. Geçenlerin ağırlığını duyumsar kendi vücudunda. Kayın babası da bu çukurda işkence çekiyor. Yahudilerin kara gün tohumlarını ekenlerle birlikte. Bunun üzerine sonu olmayan bu sürgünde haç biçiminde uzanmış bir kişiye Virgilus'un baktığını gördüm hayretle. ''Sonra keşişe döndü. Şunları dedi. Eğer bir sakınca yoksa kara meleklerin gelip de bizi kurtarmalarına gerek kalmadan sağ yakada ikimizin çıkabileceği bir çıkış varsa söyler misin?'' Yanıt verdi. Sandığından da yakın bir yerde bir kaya var. Büyük daireden çıkıp korkunç hendekleri aşar ama buradaki bölümü kırıldı. Üstümüz açık kaldı. Tabandan yükselen eğimi tatlı yakıntıdan çıkabilirsiniz yukarı. Başını yeyen rehberim bir süre öyle kaldı. Sonra ''Burada günahkârları şişleyen kişi yalan söylemiş demek ki bize'' dedi. Keşiş bir zamanlar Bologna'da söylemişlerdi, İblis de oyunun çok olduğunu, hem yalancı hem yalanın babası olduğunu. Bu sözler üzerine rehberim yola koyuldu koşaradım, yüzünde öfke okunuyordu. Ben de yük altında ezilenleri bıraktım, sevgili ayakların peşine takıldım. 24. Kanto Güneşin saçlarını kovada serinlettiği gecenin gündüze eşit geldiği yılın genç döneminde kırağı toprağa akbacısının bir yazı kamışı gibi kısa ömürlü görüntüsünü verdiğinde zamanı tüketen köylü kalkıp da her yeri bembeyaz görünce dövünür elleriyle ve döner evine yakınır bir o köşede bir bu köşede ne yapacağını bilemeyen çaresiz biri gibi ama yeniden çıkıp da dışarı dünyanın yüzünün kısa sürede değiştiğini görünce umudu canlanır alır sopasını otlamaya götürür koyunlarını ustam da böyle korkuttu beni suratını asınca ama çok geçmedi yüreğime su serpti yıkılmış köprünün üstüne geldiğimizde rehberim bana döndü tepenin eteğinde gülümsediği gibi gülümsedi kollarını açtı kendince bir karara vardı iyice inceledi yıkılmış taşları sonra beni kollarının arasına aldı ne yaptığını iyi bilen gerekli önlemleri önceden alan biri gibi kocaman bir kayanın tepesine kaldırdı beni bir yandan da bir başka kayayı gösterdi sıkı tut bu kayayı çekecek mi seni önce bir dene dedi buradan cübbeli kişiler geçemezdi ben arkamdan et ediyordum. O hafifti. Yine de zorlukla geçiyorduk gelintiden gelintiye. Bu yükseltinin boyu bir öncekine göre düşük olmasaydı onu bilemem ama beceremezdim bu işi. Ama Malebolge en dipteki kuyunun ağzına doğru iniyordu. Her vadede yamaçların biri yükseliyor, öteki aşağıya iniyordu. Sonunda son kayanın tepesindeki doruğa ulaştık. Yürüyecek gücüm kalmamıştı artık. Ciğerlerimde soluk tükenmişti. Buraya geldiğimde çöküverdim olduğum yere. ''Silkip at üstünden tembelliği'' dedi ustam. ''Kuş tüyü üstünde, yorgan altında kavuşulmaz üne'' üne kavuşmadan yaşamını tüketen kişi dumanın havada köpüğün suda bıraktığı iz gibi bir iz bırakır yeryüzünde haydi kalk bedenin ağırlığı altında ezilmedikçe her savaşı kazanan cesaretinle yen kapıldığın telaşı daha uzun bir merdivenden çıkacağız şimdi iblislerden kurtulmuş olmak yeterli değil sözlerimi anladınsa ders almasını bil ayağa kalktım bunun üzerine olduğundan daha güçlüydüm sanki dedim ki yürü gücüm değerinde cesaretimde kayanın üstünde yola koyulduk yol engebeli bozuk ve dardı öncekinden daha sarttı güçsüz görünmemek için konuşuyordum yürürken bu sırada bir ses yükseldi öteki hendekten ama anlam çıkmıyordu sözcüklerinden anlamıyordum dediklerini hendeyi aşan yayın ortasında olmama karşın ama öfkesi burnundan tutuyordu konuşanın aşağıya eğildim ne var ki canlı bir insanın gözleri bu karanlığı delip de dedi bir dedim ki usta ne yap yap öteki yükseltiye gidelim bu duvardan aşağıya inedim nasıl anlamıyorsam burada işittiklerimi seçemiyorum aşağıda gördüklerimi yanıtım eylemle olacak dedi çünkü haklı bir isteğin karşılığı söz değil eylem olmalı Köprünün sekizinci yükseltiyle birleştiği ucundan aşağıya inince hendek görünür oldu gözlerime. Bir sürü korkunç yılan gördüm burada. Türleri öyle garipti ki aklıma geldikçe hala kanım donar damarlarımda. Libya artık çölleriyle övünmesin. Şeldrid, Şansres... Ampis Beana ya da Jakuli yılanlarıyla böbürlenmesin. Çünkü Habeşistan'la Kızıldeniz'in üstünü de eklese topraklarına böyle zehirli, korkunç bir sürüyü getiremez bir araya. Ürküs alan bu gözü Gözü kara sürünün orta yerinde çıplak insanlar koşuyordu korku içinde. Ne bir sığınak ne de sihir otu bulma umutları vardı. Elleri yılanlarca arkalarına bağlanmıştı. Yılanlar onlara kuyruklarını, kafalarını vuruyor, önlerinde törekleniyordu. Yanımızda bulunan birine birden saldıran bir yılan adamın vücudunu delip geçti. Boyunla omuzların birleştiği noktadan... O ya da ı harfi yazacak zamanda olmadan adam tutuşup cayır cayır yandı. Külleri etrafa dağıldı. Böylece yok olduktan sonra yerde küller kendiliğinden toplandı. Yeniden aynı görüntü ortaya çıktı. Büyük bilgeler zümrüdü anka 500 yaşına yaklaştığında ölür. Sonra yeniden doğar derler. Bu kuş yaşamı boyunca ne ot ne tohum yer, kakule ile günlükle beslenir. Geyik otuyla dikenler ise kefenidir. Kendisini yere çeken iblisin etkisiyle ya da elini kol, kolunu bağlayan bir ilmeyle nasıl olduğunu bilmeden yere yığılan biri ayağa kalkıp da çevresine baktığında nasıl şaşkın şaşkın içini çekerse çektiği büyük acının etkisiyle öyleydi yerden doğrulan günahkarda. da. Ey tanrının gücü ne sertsin sen öcünü böyle darbelerle alırken. rehberim kim olduğunu sordu ona yanıt geldi kısa bir süre önce toskana'dan düştüm bu korkunç çukura insan gibi değil hayvan gibi yaşadım çünkü katırdım adım hayvan vanifucci pistuvayı bir in gibi kullandım. ustama dedim ki söyle de bir yere gitmesin buraya atılmasına yol açan suçu neymiş söylesin ben onu katil hırsız olarak tanımıştım dediklerimi duyan günahkar hiçbir şey gizlemedi ruhunu yüzünü bana çevirdi acılı bir utanç yayılmıştı yüzüne Dedi ki, bu iğrenç durumda senin önünde duyduğum acı, öteki yaşamdan koptuğumda duyduğum acıdan daha fazla geri çevirmem isteğini, böyle aşağılara atılışımın nedeni, kutsal eşya dolabındaki güzel süslemeleri... Çalmam ve yanlış yere başkasının suçlanması Ama bu karanlık diyardan kurtarırsan paçanı Gördüklerine sevinmeyesin diye kulaklarını aç Söyleyeceklerimi iyi dinle İlkim Pistoia'daki karalar azalacak Sonra Floransa yenileyecek halkını, yasalarını Mars, Valdemagra'dan kara bulutlara sarılı bir şimşek çaktıracak azalığı azgın bir fırtınada Campo Piken'de bir savaş olacak Tam o sırada şimşek sesi yaracak Akların her biri yaralanacak üzülmen için söyledim bunları sana